Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı, haftanın çevre kampanyaları özellikle de altın madenciliğine karşı olanlarıyla bitiriyoruz. Change.org'da kaz dağlarında yürütülen altın arama ve çıkarma faaliyetlerine karşı yürütülen kampanyalar ekmeği meyvelerini verdi şirketin Kirazlı Projesi'nde tüm inşaat faaliyetleri askıya alındı. Change.org'da Tema Vakfı'nın Change.org Taksim Altında Ölüm Var adresinde işletmenin durdurulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yönelik yürüttüğü kampanyaya 614 binin üzerinde kişi imza verdi. Diğer yandan şirketin kaz dağlarından çekilmesi için de Simge Topaloğlu'nun Change.org Taksim Alamos Gold adresinde yürüttüğü kampanyaya da 140 binin üzerinde kişi destek verdi. Tüm bunların ve sahada verilen mücadelenin sonunda şirketin 13 Ekim'de sona eren ruhsatı henüz yenilenmedi. Maden şirketinin genel merkezinden yapılan açıklamaya göre proje ruhsatının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yenilenip yenilenmeyeceği belirsizliğini koruyor. Bu kapsamda şirket ruhsat süreci kesinlikle kazanıncaya kadar faaliyetlerini durdurdu ve hissedarlarını İlk üretim tahminlerinin 2020 yılı sonuna ertelendiğini açıkladı. Tema Vakfı ruhsat tamamen iptal edilene kadar herkesi change.org.taksim altında ölüm var adresindeki kampanyayı imzalamaya ve paylaşmaya davet eden bir açıklama yayınladı. Diğer yandan altın arama ve çıkarma faaliyetlerine karşı farklı bölgelerden de kampanyalar sürüyor. Burada da kampanya başlatanlar var. Balıkesir'in Balya ilçesinde Kaz Dağları'nın kuzey eteklerinde yer alan Orhanlı Köyü sakinleri köylerinde gerçekleştirecek altın arama faaliyetlerine karşı bir kampanya başlattı. Henüz iki gün önce başlayan bu kampanya Change.org Taksim Orhanlar Bizimdir adresinde yer alıyor. Köylüler kampanya metninde şöyle demişler. Yıllardır hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Geniş meralarımızda yetiştirdiğimiz hayvanlarımız ülkemize yem bitkisi, et ve süt sağlıyor. Ancak şu an altın madeni çalışmaları köyümüzü, meralarımızı, yaşam alanlarımızı tehdit ediyor. 2010 yılında köyümüze gelen ve uluslararası bir altın firması köyümüzün de içinde bulunduğu sahada Balıkesir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Kuals Madeni işletmek üzere Çed raporu gerekli değildir kararı çıkardı. Kuars ile altın madenciliğinin yakından bir ilişkisi var. Dünyada üretilen altının neredeyse tamamı kuars alanlarından çıkarılıyor. Ve altın şirketleri tepki almamak için öncelikle bir alana kuars madenciliğine giriyor. Bölgenin ormanları kesilip meraları yok edildikten sonra kuars alanında altın madenciliği faaliyetleri yürütülmesi için gerekli çalışmalar başlatılıyor. Nitekim köyümüzde de böyle oldu. Ve ÇED gerekli değildir kararını takip eden 2019 yılında yerli bir şirkete devretti ve şirket aynı alanda altın arama için yine ÇED gerekli değil kararı alarak sondaj çalışmalarına başladı. Madencilik faaliyetlerinden dolayı her yağmurda derelerimizde toplu balık ölümleri yaşanıyor. Bizler, Orhanlar köylüleri olarak madenciliğin yaşama verdiği zararı her gün Balya'yı izleyerek görüyoruz ve köyümüze bir altın madeni istemiyoruz. Bize destek olun. Bu köy bizim ve ülkemizin köyü. Bizi bu haklı mücadelemizde yalnız bırakmayacağınıza inanıyoruz dediler. Orhanlar Köyü halkının kampanyasına. change.org taksim orhanlar bizimdir adresinde bulabilirsiniz. Altın madenlerine karşı bir diğer mücadele de Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden. Kemaliye'de altın madeni istemiyoruz. Başlığıyla başlatılan kampanya change.org taksim Kemaliye'ye dokunma adresinde devam ediyor. Kampanyayı başlatan Umut Kızıldeli, Kemaliye ve köylerini kapsayacak bu maden faaliyeti tüm bölgenin yeraltı su kaynaklarını ve doğal yaşamını olumsuz etkileyecek. Her yıl düzenlenen Doğa Festivali için dünyanın dört bir yanından çok sayıda turist Kemaliye'ye geliyor. Turizmin bölgeye kazandırdığı katma değer. Altın madeninin çevreye vereceği tahribatla sekteye uğrayacak. Bölgenin ayrıca bir deprem bölgesi olması diğer bir sorun. Olası bir depremde toprağa karışacak siyanürün bölgede ve bölgede yaşayan tüm canlılara oluşturacağı tahribatın geri dönüşü imkansız sonuçları olacak. Siz de eğer Erzincan Kemaliye halkının bu mücadelesine destek vermek isterseniz kampanyayı change.org.taksim.kemaliyeye dokunma adresinde bulabilirsiniz. Bu hafta altın madenlerine karşı kampanyalardan uzun süredir devam etmekte olan bir tanesiyle kapatalım. Change.org Taksim Murat Dağı adresinde yer alan Ege'nin su kaynağı Murat Dağı'nın altın gümüş madeni projesine karşı kampanyada imzalar 150 bine yaklaştı. Bu projenin iptali için Kütahya Barosu ve gönüllü avukatlar dava açtı. Şu an dava süreci devam ediyor. Kampanyayı yürüten Yavuz Alınak'ın yoğun çabası ve Kütahya Varası'nda desteğiyle Change.org'da atılan bu imzalar dava dosyasına eklendi. Dava sonucuyla ilgili uzun zamandır bir haber yok. Kampanya metninde maden projesinin hayata geçmesi durumunda 6 milyon metrekarelik alanda yaklaşık 2 milyon ağaç kesileceği, içme ve yeraltı sularının yok olacağı ve bölgede kuraklık baş göstereceği ifade edilir. Dava için incelemeler sürerken ses vermek isterseniz Change.org Taksim'de. Murat Dağı adresine uğrayabilirsiniz. Ben Uygar Özesi ve Change.org özel programını derleyen Göçin Şahin ve Büşra Yar, sizlere zararlı maden çıkarma faaliyetlerinden uzak doğayı, yerel halkın geçim kaynaklarını ve insan sağlığını tehdit etmeyen bir dünyada yaşamak umuduyla iyi hafta sonları diliyoruz. Pazartesi yine görüşmek üzere. Gezegenin geleceği.